Evet, iyi akşamlar arkadaşlar tekrar. Evet. Evet, iyi akşamlar dileyelim tekrar. Sizden evvel yeni katılan arkadaşlar için söyleyeyim. Bir önceki üniteyi işledik, altıncı üniteyi işledik telafi dersi olarak. Sabah Murat Bey ilan etmişti. Takip edemeyen arkadaşlara oradan tekrar izlemelerini öneriyorum. Şimdi işleyeceğimiz ders ise 7. haftanın dersi olacak. Malumunuz haftaya sınavlarımız olduğu için bu telafi dersini yapmak zorundaydık. Artık sağlık olsun. Yine tamın güzel tarafı her şeyin telafisi var. Bir başka ifadeyle tekrarı mümkün, defaatlerce mümkün sorun yapmaya Efendim gerektirecek bir durum yok. Herhalde yakında Murat Bey de kısa zaman içerisinde kayıtı işleyip sisteme atarlar öyle tahmin ediyorum. Peki, şimdi sizin işleyeceğimiz konu 7. haftanın konusu olacak. Yani bir başka ifadeyle sıfatlar konusu ve sıfatlar meselesine devam ediyor olacağız. Ne işleri hızlıca hatırlarsak, din dili hakkında birazcık konuştuk arkadaşlarla. Daha sonra... Vahdet sıfatı üzerinde durduk, Tanrı'nın birliği meselesi üzerinde durduk. Daha sonra da kudret sıfatı üzerinde durduk. Umumiyetli ilahi sıfatlar söz konusu olduğunda iki tane ana sıfat var. Birçok mesele bunun üzerinden bir şekilde tartışılmış. Ve birliği bir anlamda da birçok sorun da bu sıfatlarla da alakalı meseleler bu iki tane temel sıfat üzerinde tartışılmış. Bunlar belli bir anlamda ana sıfatlar aslında kudret sıfatı ve ilim sıfatı. Hatırlayacaksınız hatırlayacaksanız kudret sıfatında daha ziyade kudret sıfatının kendisinden çok kudret sıfatıyla alakalı bir meseleyi konuşmuştuk. Benzer bir şeyi bu akşam ilim sıfatı üzerinden bu derste ilim sıfatı üzerinden yapacağız. İlim sıfatı ile alakalı olan insan hürriyeti ile alakalı bir konuyu konuşuyor olacağız. Yine dersin ilerleyen zamanlarında ilerleyen vakitlerde ilim sıfatıyla yine bir şekilde ilişkili olan ve ilim sıfatıyla alakalı bazı sorunları çözmek üzere konuşulan modern dönemde özellikle Tanrı ve Zaman ilişkisi var. Burada da izviliyet ve bediyet meselesi üzerinde konuşacağız. Dersin son kısmında da e, genel olarak Tanrı tasavvurları üzerine duracağız. Ve böylelikle vize öncesindeki konularımızı tamamlamış olacağız. Yani ontolojiye ait olan konular bütünüyle bitmiş olacak. E, bundan sonraki haftalardaki konular daha ziyade bu konuların e, Tali niteliğindeki olan bu konularda ikinci ölçüde bağlantılı olan konular şeklinde olacak. <gülüyor> Açık söylemek gerekirse bu akşamki konumuz en zor e, şu ana kadar işlediğimiz konular içerisinde en zor olan ve felsefi çözümü ve netlik açısından da en sıkıntılı olan e, meselelerden birisi e, yani hem bu konu üzerinde yazıp çizen herkesin itiraf ettiği e, konulardan birisi bu. Hakikaten sıfatlar meselesiyle alakalı şunu söylemek isterim. Ee, özellikle deistler için, yani ilahi sıfatları belli bir anlamda kabul etmeyenler için bir sorun yok. Mesela Tanrı'yı kabul etmeyenler için de bir sorun yok. Ama hem ilahi olanı kabul etmek hem de beşeri olana yer tanımak durumu söz konusu olduğunda ilahi sıfatlar farklı bir mahiyette ortaya çıkıyor bir şekilde. Ve bunlarla alakalı meseleler ortaya çıkmış oluyor. Hakikaten... Hem ilim sıfatıyla alakalı meseleler hem Tanrı ve Zaman meselesi bu akşamki anlatımı hem zor hem de çözüm ve netlik açısından da oldukça çetin bir konu. Bunu itiraf etmekte, bunu söylemekte herhangi bir sakınca da yok öyle zannediyorum. Daha Türkçesiyle söylersem ilim sıfatı ve insan hürriyeti aslında bu akşam konuşacağımız mesele kader meselesi olacak. Hakikaten hayat herkesin bir şekilde her inanan insanın düşündüğü bir başka ifadeyle Yaptıklarımızla, gelecekte yapacaklarımızla ilahi olanın ilmi arasındaki bağlantı meselesi hakikaten rasyonel ve net bir şekilde çözümü kavuşturmak oldukça çetin bir konu. E, şimdiden bunu söyleyerek devam edelim. E, peki niye burada önce ilim ile alakalı e, bir şeye dikkatimizi çeki, dikkatinizi çekeyim? Hatırlayacaksanız kudretin sıfatını işlerken ifade etmiştim. Orada Tanrı her şeye kadirdir şeklindeki bir ifade vardı. Ve birçok soru o her şeyle alakalıydı. İlim sıfatı söz konusu olduğunda da benzer bir durum söz konusu. Yani her şeyi bilen bir ilah tasavvuru. Dolayısıyla bu her şeyi içerisinde bu akşam özellikle konuşacağımız konulardan birisi. bir alemle alakalı. Alemi bilmesiyle alakalı mesele. İkincisi de gelecekle alakalı meseleleri bilmesiyle alakalı bir e, konuyu konuşacağız sizinle. Şunu ifade etmek isterim. Aslında felsefi açıdan bakıldığında, din felsefesi, din felsefesi açısından bakıldığında aslında ilim sıfatı bütün sıfatların aslıdır. Yani felsefeciler mesela ilim sıfatının yanında ayrıca bir kudret sıfatı düşünmeye gerek görmezler. Bunu kabul etmedikleri anlamında değil. İlim sıfatı Kuşatıcı bir sıfattır ilahi olan söz konusu olduğunda. Yani niye kuşatıcı bir sıfattır? Çünkü felsefecilere göre ilahi olanın bir şeyi bilmesi demek, onun ilminde bir şeyin olması demek, yaratması demektir. Yani Tanrı önce bilir, daha sonra yaratır şeklinde bir tasavvura sahip değil felsefeciler. Bunu nasıl anlamak lazım? Genelde arkadaşlara bunu nasıl anladıklarına ilişkin şöyle soruyorum. Diyorum ki mesela aranızdan bir arkadaş olsun hemen Aslı arkadaşınız olsun Ahmet'ten diyelim ki ilahi olan Aslı ne zamandır biliyor diye sorduğumda olumiyetli arkadaşların verdiği cevap şu: e, Ezelden biri biliyordu. Bir başka ifadeyle Tanrı'nın bilmesi zamansız bir bilme, zamanın ilişmediği bir bilme. E, tabiatıyla ezelden biri biliyor. Benim Tanrı ezelden biri biliyor demek felsefi anlamda söylersek böyle ya da böyle hani hangi şekilde olursa olsun. Ben ezelden beri varım anlamına geliyor belli bir anlamda. Çünkü bir de şunu söylemek isterim sıfatlarla alakalı konular her ne kadar onların tali konular olmakla beraber ağırlıklı olarak bizim felsefede tanrı alem münasebeti dediğimiz bir münasebetle ilgilidir. Yani aşkın olan ilahi olan varlık kendisi dışındaki olan varlıklarla Nasıl bir alaka içerisindedir? Onlarla nasıl bir ilişkisi vardır? Ha, bazı arkadaşlarımız bütün diğer felsefi meselelerde olduğu üzere bu meseleyi kendisine kapatmış, kesinlikle sorun edinmemiş olabilir. Bu bütün diğer felsefi konular içinde böyle. Ama en azından bu herkesin yöntemi olamaz. Bazı arkadaşlarımız, yani hocam nasıl ilişkiliyse ilişkili bize ne diyebilir. O biliyordur, keyfiyetini bilmeksizin, biz onun keyfiyetini bilmeden Biliyordur şeklindeki bir yolu takip etmek mümkün. Bunda herhangi bir mahsuru yok. Ama herkesten aynı yolu takip etmesini beklemekte doğru bir seçenek değil en azından. Onu söylemek isterim. Bu konuların konuşulabilir olduğunu bir kere daha buradaki bu çetin mesele bağlamında ayrıca vurgulamak isterim. Yani toparlayarak söylersem ilahi olan alemle nasıl bir alakalıdır? Genelde bununla alakalı... Ya aşkınlığa vurgu yapılıyor alemin tamamen dışında. Bazen içkinliğe vurgu yapılıyor. Bazen her ikisine birden vurgu yapılıyor. Ee, ve bu meseleyle alakalı iki tane sorun var ki... Bu iki tane sorun bütün İslam düşüncesi boyunca... İslam düşüncesindeki birçok tartışmaya damgasını vuran konudur. Yani ilim sıfatıyla alakalı konular doğrudan bu ikisiyle alakalıdır. Birincisi eğer ilahi olanın bilmesi demek onun yaratması demekse yani bir şey ilahi olanın ilminde ise o şey zorunlu olarak var olmak durumundaysa o şeyin başka türlü olma ihtimali yoksa ilahi olan bir şeyi biliyorsa o şey e, olmak durumunda çünkü olmak durumunda değilse ilahi olanın bir bilgisinin karşılığı yok demektir. Karşılığı olmayan bir bilgi. Mesela bu beşer için bir sorun değil. Ben diyelim ki dışarıda birisinin olduğunu biliyorum Bakıyorum ama yok. Dolayısıyla yanlış bilmişim. Bu benim için bir sorun teşkil etmiyor. Ama ilahi olanın ilmi mutlak, aşkın ve her şeyi bilen bir karakterde ise o biliyorsa o şeyin olması lazım. Yani başka bir seçenek durumu söz konusu değil. Kelamcılar genelde bu meseleyi halletmek için irade sıfatını ayrıca düşünmüşler. Yani demişler ki Tanrı bir şeyi biliyor olabilir ama irade etmez. Dolayısıyla irade ettikten sonra o şey olur şeklinde bir ara durum koyarak meseleyi çözmeye çalışmışlar ama felsefecilerin yolu böyle değil yani felsefeciler açısından böyle bir ara durum bir öncelik sonralık durumu söz konusu değil bir şey biliniyorsa o şey vardır şeklinde meseleyi düşünmüşler şimdi eğer böyleyse yani ilahi olanın bilgisiyle ilahi olanın ilmiyle alem arasında nasıl bir ilişki vardır Filozoflar şöyle düşünüyorlar, ilahi olan zamansız olarak bildiği için, özellikle meşayi filozoflar, gazanın eleştirdiği filozoflar diyelim, zamansız olarak bildiği için alemi aslında Tanrı zamansız olarak bilmektedir. Bir başka ifadeyle, her ne kadar alem Tanrı'dan sonra kademe itibariyle bir sonralık e, söz konusuysa da, e, zaman bakımından bir sonralık söz konusu değildir. Bunun varacağı yer alemin kıdemini belli bir anlamda, ima eden bir durum söz konusu. Tam da bu nedenle Gazali e, alemin kıdemini savundukları veyahut da alemin kıdemine götürebilecek düşünceleri ifade ettiklerinden dolayı filozofları küfürle itham edecektir. İslam düşüncesinin ana tartışma konusudur, ilim sıfatıyla alakalı. Bir başka ana tartışma konusu da bu ilim sıfatıyla biz gibi beşi, bizim gibi beşerin gelecekteki yapacakları hadiseleri e, nasıl yaptığı meselesiyle alakalı olan Konular, Bir başka ifadeyle kader mevzu, İslam düşüncesinin bir başka ana konusu. Bu derste de sizinle ağırlıklı olarak bu alem ilişkisini daha sonra konuşacağım. Yani ilahi olanın alemle ne türden bir bağlantı içerisinde olduğu ve onun ne türden bir tanrı tasavvuruna yol açtığı meselesini dersin ikinci kısmında ayrıca konuşacağım. Burada asıl şimdi konuşacağım mesele ilahi olanın ilmiyle bizim gelecek durumlarla alakalı konularımız. Giriş babından şöyle söyleyelim. Mesela filozofların genelde e, tasavvurları şu şekilde. Allah kendi özünü bilir. Kendi özünü bilmekle de alemi bilir. Dolayısıyla e, onun bilmesiyle şeyler de var olmaktadır. Yani e, onun, onun bilmesi belli bir anlamda onun yaratması şeklinde filozoflar tarafından, felsefeciler tarafından anlaşılmış. Yani bir başka ifadeyle ile Allah'ın bilgisinde bizim bilgimizden farklı olarak bir etki veya sonuç durumu söz konusu değil. Yani her iki filozofa göre de Allah'ın bilgisi varlıkların sebebidir. Onun bilgisi objenin değişmesine bağlı olarak değişmez. Tektir, bölünmezdir bir önceki derste işledik, bahsettik meselesini konuşurken. Yani buradaki bir başka mesele de şu. Bizim geleceğimizdeki olaylar eğer ihtimalle olursa, farklı seçeneklere açık olursa, bu takdirde bu Allah'ın ilminde de bir e, değişikliğe ve dönüşüme sebebiyet vereceği fikri var. Böyle bir endişeden dolayı yine filozoflar e, ve altta kelamciler söyleyelim, teologlar. E, burada da yine bir açmaz ortaya çıkmış oluyor. Çünkü bizim hayatımızdaki yapabileceğimiz şeylerin farklı olasılıklara açık olması demek, e, onun ilminin de değişebileceği, eğer Tanrı'nın ilmi değişiyorsa... Onun mükemmelliğinden ve mutlaklığından da bir ödünde bulunmayı beraberinde getireceğinden dolayı yine bir felsefi bir müşkil ortaya çıkmış oluyor. Hocam müşkilin farkındayız da neler söyleyebilir, yani buna dair ne tür cevaplar söylenebilir diye soracaksınız. Bunlara dair söylenebilecek şeyler, bu bir kavram üzerinde daha durayım, onun ardından... Birkaç tane dolaylı mesele var onu söyleyeceğim. Ve onun ardından da kendince bana daha yakın gelen açıklayıcı görüş üzerinde duracağım. Bir kere daha söyleyeyim. İşin başında da söyledim. Kolay bir felsefi mesele değil. Düşünce tarihi içerisinde bizim fatalizm dediğimiz bir kavram var. Bir de determinizm var. Bazı felsefeciler bu ikisi arasında ayrım yapıyorlar. Şöyle. Fatalizm dediğimizde biz mutlak kaderciliği kastediyoruz. Mutlak kadercilik şu demek, genelde şöyle bir anahtar kelime üzerinden düşünebiliriz. Ben başka türlü yapabilirdim kavramını düşünelim. Yani ben bugün dersi anlatabilirdim de anlatmayabilirdim de. Buradaki anahtar terimimiz bu olsun. Yani ben başka türlü yapabilirdim. Fatalizm genelde ben başka türlü yapabilirdim şeklindeki bir ifadeyi katli suretle kabul etmezler. Yani... Yaptığımız şey zaten öyle olmak durumundaydı. Başka türlü bir seçenekte kesinlikle söz konusu değildir şeklinde hareket ettiklerini görüyoruz. Determinizmde çok küçük bir fark var. Determinizmde bir şekilde biz dışarıdan determine edilmişiz. Bir başka ifadeyle belirlenmişiz, tayin edilmişiz. Bununla birlikte... Biz başka şeylere de etki de bulunabiliriz. Yani her ne kadar biz determin edilmişsek bile o determin edilmişlikler silsilesi içerisinde başka varlıkları determin edebiliriz. Bir başka ifadeyle onları etkileyebiliriz. Aralarında küçük bir fark var. Şimdi bu farkların ne işe yarayacak diye düşünmeyin. Metafizik meselelerde bazen e, bu şekilde farklar oluşturmak suretiyle, kavramlar arasında, kavramlar işlenmek suretiyle problemler bazen daha yumuşak bir şekilde çözülebiliyor. En azından buna müsait bir hale geliyor. Bir kere daha söyleyeyim. Buradaki anahtar e, kelime başka türlü davranabilirdim şeklindeki bir ifade. Eğer diyorsanız ki ben her türlü başka türlü davranabilirdim dediğimizde e, o zaman mutlak bir özgürlükten e, yanasınız demek mümkün. Şurada... E, Evet birkaç tane nokta var ona bakıyorum e, söylenebilecek. Bu tezin, İslam düşüncesi içerisinde arkadaşlar bu mesele söz konusu olduğunda e, hakikaten çok cesur oldukça cesur olduklarını görüyoruz. Çok cesurane bir şekilde insanın özgürlüğüne çok net bir vurgu yapmışlar. Yani insan evrende Tanrı nasıl halikse, nasıl yaratıcı ise e, insan da evrende kendi fiillerinin, kendi yaptığı işlerin yaratıcısıdır, failidir şeklinde bir e, ifadede bulunmuşlar. Hani bu, bu fiilin ilahi olanla, ilahi olanın ilmiyle olan münasebetini orası net değil. Yani o netlik daha sonları zaten Eşariliğin ortaya çıkmasını sebebiyet verecek. Notizile niye böyle bir vurguda yapıyor? Çok temel nedenden dolayı. Onların vurgusunu anlamak mümkün. Çünkü bir insanı meskul tutabilmenin, bir insanı sorumlu tutabilmenin olmazsa olmaz koşulu, o insanın başka türlü yapabilme, yani ben başka türlü davranabilirdim şeklindeki, ee, başka türlü davranabilirim şeklindeki bir önermeyi söyleyebilmesidir. Bir insan... Eğer başka türlü davranamıyorsa, yani davrandığı surette davranmak zorunda ise, bir başka ifadeyle determine edilmişse bu takdirde teklif anlamsızdır. Yani ben size şunu yapar mısınız, yapmaz mısınız diye bir şey teklif ettiğimde her şeyden önce sizin o teklife olumlu yahut da olumsuz bir cevap verebilmeniz lazım. Aksi düşünüldüğünde sizin teklifle muhatap olmanızın bir anlamı yok. Mutezilelerin insan söz konusu olduğunda vazgeçmeyeceği ana takdirin teklif kavramıdır. Kime teklifte bulunabilirsiniz? Yapabilme ve yapamama durumunda olana teklifte bulunabilirsiniz. Dolayısıyla yine yapabilme ve yapamama durumunda olan kişiyi o teklifinden dolayı <gülüyor> mükellef tutup e, sorumlu tutabilirsiniz. Yani insanı sorumlu tutabilmenin olmazsa olmaz koşulu öncelikli olarak o sorumluluğa müsait bir istidadının Efendim bir özgürlüğünün, bir seçme hakkının olup olmamasıyla alakalı bir durumdur. Bunun üzerine çarpağı atarsanız bu takdirde teklif de düşer. Teklif düştüğü takdirde e, öte dünyadaki verilecek olan efendim cennet ve cehennem dengesi de düşmüş olur. Her şey keyfi bir hale gelmiş olur. Muhtizelenin endişesi çok yerindedir, vurgusu da çok yerindedir. Ama e, tabii daha sonraki düşünürler tarafından da birazcık fazla radikal gibi görünmüştür. Yani şunu özellikle söylemek isterim. İlerleyen haftalarda ayrıca konuşacağız bu meseleyi. Bu ilim sıfatıyla alakalı olan meseleler sıradan meseleler değil. Aynı zamanda bizim ahlakla alakalı efendim durumumuzu da etkileyen bir mesele gibi görünüyor. Çünkü eğer özgür değilsek sorumlu değilizdir. Sorumlu değilsek öte dünyadaki verilecek verilmeyecek şeylere dair onlarla olan ilişkimiz de farklılaşacaktır. Yani sizin Dışarıdan, bu ayrıca şunu da ifade etmek isterim yeri gelmişken bazen arkadaşlar diyorlar ki ya bu felsefi meseleler çok spekülatif meseleler, gerçek hayatla bir bağlantısı yok şeklinde ifadede bulutuyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar her davranışın, her pratiğin, her eylemin arkasında o pratiği yönlendiren, o pratik üzerinde etkide bulunan çok temel metafizik kavrayışlar vardır. Yani belli bir anlamda bunu şöyle düşünmek mümkün. E, psikiyatride şu sıralar çok moda biliyorsunuz. Terapi, merapi vesaireleri. Genelde söylenen argüman nedir? Yaptığımız davranışların bir şekilde bilinçaltıyla ilintili olduğu farkında değiliz. Ya da öyle ya da böyle. Burada da benzer bir şekilde... Toplumsal, ister toplumsal bilinçaltı tarafından olsun, isterse başka türlü olsun, bir şekilde bizim eylemlerimizi yönlendiren çok temel bir metafizik her zaman devrededir. Bu itibarlı bizim ilim sıfatına bakışımız sıradan bir metafizik meseleyi tartışmak gibi değildir. Mutizini bu güçlü vurgusu tarafından, vurgusu nedeniyle, şey yapmak lazım, takdir etmek lazım, öyle zannediyorum. Her zaman insana, insanın özgürlüğüne, hürriyetine yaptıkları vurgu takdire şayandır. Bunu özellikle söylemek isterim. Ama e, bunun da ortaya çıkardığı bir bedel var. Genelde muteziliğe yapılan eleştirilerden birisi şudur, seneviye denilir. Yani seneviye demek e, dualizm. Niye dualizm denmiştir? Derler ki mutezili iki tane fail gösterdi, bu iki tane tanrı göstermek gibidir. Yani hani iki tane fail var evrende, biri tanrı, biri de insan gibi şeklinde onlara dönük ve muhtiziline en fazla rahatsız olabileceği şeylerden birisidir bu. Çünkü en az, en az değil hiçbir şekilde taviz vermeyecekleri ilke tevhid ilkesidir, taeddüdü kudema ilkesidir ama buna rağmen bu metafizikleri insana sorumluluk vermek adına İnsana bir yük yüklemek adına, insanı mükellef tutabilmek adına insanı fail olarak göstermeleri meselesi takdire şayandır. Ama İslam düşüncesi içerisinde bu çok fazla açık söylemek gerekirse kabul görmüş değil, eleştirilmiştir. Daha ziyade eşariliğin kesb nazarayesi dediğimiz çok müpem bir nazariyedir. Yani işte kul kazanır, kesb kelimesi de kazanmak biliyorsunuz. Kul, kul kazanır, kazanmaya meyleder. Tanrı onu yaratır diye. Çünkü burada başka spekülasyonlar da yapmak mümkün. Yani kul kazanabilir mi mesela? Kuzun, kulun kazanmayetisi var mıdır? Kul kazanmaya meyletmeyetisi var mıdır? Kulun meyletmeyetisi var mıdır? Meyle meyletisi var, e var mıdır gibi efendim meseleyi pekala uzatmak mümkün. Ama zor bir konu. Plato felsefesinden bir iki tane örnek vereceğim. Oradan bazı şeyleri konuşalım sizinle. Mesela Descartes'in Meşhur bir şeyi vardır, meşhur bir örneği var, bir hikayesi var. Bir hikaye gördüğüm gibi bir kral var, düello'yu tamamen yasaklıyor. Fakat tebası arasında birbirine nefret eden iki tane de adam var. Bunlar karşılaştıkları zaman yasa dinlemeyecekler, bunu da biliyor. Ama bunlar rağmen bir etkini yaşadığı şehre gönderiyor. Yani bunlar karşılaşırlarsa bunu yapacakları çok açık. Bildiği halde bu iş gerçekleşiyor. Peki gönderilen kişi düşmanıyla karşı karşıya gelince düello başlıyor. Mesela burada suçlu kimdir diye baktığımızda, yani e, işte bunların bir araya gelmesini de irade eden, o düelliyi yasaklayan da o, adamlar esas çiğnemekle kralın buyruğuna karşı çıkıyorlar, sorumlu. Fakat karşı karşıya gelmenin sorumluluğu onlara ait değildir şeklinde. Kolay, yani hani bu bu bir şekilde takdir ederseniz ki buradaki şamanın e, kurulandığı şey aslında ilahi olanın verdiği yasaklarla alakalı bir durum. Bir taraftan epeyce bir notlarınız var bir bakayım neymiş. Farkı tekrarlar mısınız hocam demiş Zeynep Hanım. Farkı yani bu tamla alakalı tekrar etme hiç lüzum yok. Kaçırdım diye hiç üzülmeyin. Sisteme eklendiğini hızlıca bakarsınız. Onu orada görmek pekala mümkün. Efendim ee, cebri fatalist oluyor evet Dilan Hanım. William e, Hanım niye olmaz dedi onu pek anlamadım yani cebri dediğimiz şey. Başka türlü davranma e, durumu söz konusu değil. E, evet, kitapta determiniz yazıyor, sayfada da görebilirsiniz. Efendim şey Hanım, e, kusura kalmayın yani işte ufak tefek şeylerle alakalı e, yazım hatalarından dolayı kusura kalmayın. Yani mutlaka üzerinde kabul ediyorum, itiraf ediyorum hatta notların üzerinde biraz daha çalışılması lazım ama kim çalışacak işte hocanın bu dünya işlerinden fırsat bulup notların üzerine biraz daha çalışılması lazım. Ee, tekrar tekrar okunması lazım. zaman zaman fark ettiğim eksiklikler var ama şu an şimdilik bunu yapacak durumum yok Şimdilik böyle idare edeceğiz. Evet e, Yani tam da hiçbir etkide bulunamayan diyorsak yani Cebri dediğimizde fatalizm dediğimizde aynı şeyi kastediyoruz onu söylemek isterim. Ama şunu söyleyeyim yani bunlar kavramlar. Yani kavramlar gerçek hayatta karşılık bulmaya çalıştığımızda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Sıkıntılar şöyle. Yani adam diyor ki ben ılımlı bir cebri savunuyorum. Cebri var ama ılımlı bir cebir Yani işte tam mutlak olarak hep hiçbir şey yapamaz demiyorum. İşte yapabilir ama tam faildir demiyorum gibi. Bazen hani bu şekilde kavramları eğip büktüğümüzde kavramlar üzerinde çalıştığımızda takdir edersiniz ki her kavramla her şeyi ifade etmek mümkün. Ama olağan anlamıyla düşündüğümüzde fatalizm ve eş anlamlı gibi görünüyor. Yani onu ifade etmek isterim. Şimdi burada bir, genelde kullanılan bir örnek var. Bu örnek aslında problemi harika çözüyormuş gibi görünüyor. Yani e, o da ay tutulması, güneş tutulması örneği. Geçen haftalarda yaşadık. Bununla ilahi olanla alem arasındaki ilişkiyi çok güzel aydınlattığını söyleyenler var ama burada bunun eleştirilebileceğini görüyoruz. Şöyle düşünelim. Mesela deniliyor ki bilim adamları yaptıkları hesaplara göre işte geçen hafta falan gün falan saatte hatta falan memlekette falan mevkide güneş tutulması gerçekleşecek. Bunu bizde gözlemleyeceğiz şeklinde bunu ifade ediyorlar. Şimdi deniliyor ki bazı bazıları diyorlar ki nasıl ki bilim adamlarının bu güneş tutulmasını bilmiş olmaları güneş tutulmasının Nedeni değilse bir şeyi bilmiş olmak zorunlu olarak o şeyin olmasını gerektirmiyor diyorlar. Benzer bir şekilde ilahi olanın bizim eylemlerimizi bilmiş olması zorunlu olarak onların e, icbar etmez deniliyor. Güzel bir analoji problemi çözüyormuş gibi görünüyor ama açık söylemek gerekirse burada üç açıdan e, bu analoji bu örnek problemli görünüyor. Hem bilen açısından hem bilenlerin konumu açısından. Hem bilinen açısından hem de bilgi açısından. Bir kere bilenler söz konusu olduğunda ilahi olanın bilmesiyle, beşerin bilmesi aynı değil. Bunu başta söyledik. Biri her ikisinin nesnesiyle olan ilişkisi aynı değil. Yani benim bilgimle onun bilgisi arasında fark var bilen açısından. E, bilinen açısından da durum benzer gibi görünüyor. Eğer niye diye sorarsanız tabiattaki şeylerin işleyişini bir determinizm, çok açık. Yani bir belli bir anlamda fatalizm bile diyebilirsiniz. Yani onların öyle davranması gibi gerekiyor gibi görünüyor. Ama insan söz konusu olduğunda yine e, insanla alakalı bu şekilde kestirimlerde bulunmak fevkalade zor. Bilinen nesli açısından da bir farklılık var. Bilgi, bilgi olarak da öyle. Çünkü beşerin bilmesi her halde bir ihtimalle bilgiyken Tanrı'nın bilgisi söz konusu olduğunda bunun efendim, e, mutlak bir bilgi olması söz konusu. Peki bununla alakalı genelde yani genelde inanan insanların kabul ettikleri şey şu. İlahi olan bizim geleceğimizi bilir. Fakat bu geleceği onun bilmiş olması bizi zorlamaz. Yani bu şekilde söylüyoruz. Ve bunun rasyonel olarak temellendirmekte efendim makul bir forma sokmakta da zorlanıyoruz. Bu açık gibi görünüyor. Yani hem geleceği bilmiş olması, zamansız olarak bilmesi ve hem de bizim Etkide, üzerinde etkide bulunmaması. Bunu niye söylüyoruz? Birincisi, bir ilahi olanın bilgisi hiçbir şekilde zarar görsün istemiyoruz. Yani o mutlak olarak bilendir. Diğer taraftan da bizim üzerimizde bu zorunluluk bir icbar oluşturmaz diyoruz. Çünkü e, ahlaki bir varlık olmamızla buna bağlı. Çünkü gelecek determin edilmişse ahlaki bir varlık olmaktan da çıkarız. Bir başka ifadeyle sorumlu varlıklar olmayız. Ama bu tam bir çözüm gibi mi diye sorarsanız üzerine düşünülmesi lazım. Filozofların tercih ettiği şöyle bir yol var. Hatırlayacaksınız önceki haftalarda i̇bn Sinanın Sina'nın e, vacibül vücut, mümkünül vücut ayrımını. E, şu şekilde söylüyor i̇bn Sina. Her ne kadar vacibül vücut, mesela diyelim ki i̇bn Sina açısından biz kendimize nispetle mümkün, ilahi olan nispetle, ona nispetle zorunluyuz. Yani kendi kendimizle, e, varlığımızla ve yokluğumuzla eşit ama ilahi olana nispetle onun var etmesi açısından düşünüldüğünde e, efendim yok olmamız düşünülemez ona olan nispetimizle. Benzer bir şekilde ilim sıfatına da bu şekilde düşünüyor İbn Sina. İlahi olan bizi bilir ama biz doğamız itibariyle mümkün olmamız itibariyle e, bunu zorunlu yapmaz onun bilmesi. Çünkü biz halen Mümkün olmayı devam ederiz şeklinde bir açıklaması söz konusu. Bunlar içerisinde e, en iyi böyle zannediyorum ki e, en iyi çözüm noktalarından birisi Farabi'nin bir makalesi var. Gelecekteki mümkünden söz ettiği yani gelecek gelecekteki mümkünden söz ettiği bir e, makalesi var. Orada gelecek durumuyla alakalı bir şeyden söz ediyor. Bu çağdaş dönemde de çok etkili olan bir çözüm yollarından birisi. Metafizik olarak bizi tam olarak tatmin eder mi etmez mi? Gelin bunu birlikte düşünelim. İslam düşüncesi içerisinde arkadaşlar genelde şöyle bir durum düşünülmüş. Bir şey ya vacıktır ya da mümkündür ya da mümtenidir. Yani imkansızdır. Ya zorunlu ya mümkün ya da imkansız. Bir şey imkansızı zaten konuşacak bir durum söz konusu değil. Öyleyse geriye iki tane seçenek kalıyor. Bir şey mümkün mü yoksa zorunlu mu? Gelecekle alakalı durumlar söz konusu olduğunda şu şekilde bir kavramsallaştırma söz konusu. Ee, gelecek gerçekleşmediğinden dolayı bilinmeye konulacak bir şey de söz konusu değildir. Buraya dikkat edin. Gelecek geldi mi gelmedi. Dolayısıyla gelecek gelmediği için... Bilmeye konu olan da bir durum söz konusu değil. Yani e, olmadığı için bilmeyi gerektirecek, bilgiye konu olabilecek bir durum da söz konusu değil. Öyleyse ilahi olan geleceği gelecek olarak bilir. Şimdiyi şimdi olarak bilir, geçmişi geçmiş olarak bilir. Peki tekrar bir daha sorup yani ne söylemeye çalışıyorsun hocam? ilahi olan geleceği bilmez mi diye soranlar için söylüyorum. İlahi olan geleceği bilmez mi şeklindeki sorunlu gibi görünüyor. Çünkü gelecek gerçekleşmemiş, tabiat itibariyle gerçekleşmediği için ortada bilinmeye söz konusu olabilecek bir şey yok. Yani bu şu demektir, ilahi olan mümkünü mümkün olarak biliyor, zorunluyu zorunlu olarak biliyor gibi düşünmek mümkün. Yani şöyle söyleyelim, genelde bu anlaşılması için şöyle bir örnek verilebilir. Söz gelimi hepimiz hayal kurmuyoruz. İlahi olan bizim hayalimizi nasıl biliyor? Bir, bir hayal düşüncemiz var. Olan cevap şu olabilir burada. O hayal, hayal olarak bilinir. Eğer derseniz ki yahu bu hayal nasıl bilinir derseniz hayal, hayal olarak bilinir. Onu onu başka türlü bilmesi e, gibi bir durum söz konusu olmaz. Benzer bir şekilde gelecek de henüz gerçekleşmediğinden dolayı gelecek olarak bir başka ifadeyle mümkün olarak bilinir. Peki, gelecekteki bir şeyin, diyelim ki hoca dersi anlatacak yahut anlatmayacak ifadesini düşünelim yarın için. Tanrı bunu nasıl biliyor diye baktığımızda bu perspektifin söylediği şey şu. E, bunu imkan olarak biliyor. Çünkü bu henüz imkan halinde, gerçekleşmemiş, kurva halinde. Yarın olduğunda, gerçekleştiğinde tam olarak bunu bilecektir diyen yaklaşımlar var. Bunu İslam düşüncesi içerisinde hem Farabi de belli bir ölçüde görmek mümkün. Çağdaş dönemde Muhammed İkbal var, Pakistanlı düşünür. Belli bir anlamda bunu çağrıştırabilecek, bu anlama gelebilecek görüşleri var. Özellikle Batı din felsefesinde de süreç felsefesi dediğimiz, hard ve birazdan yine başka şekilde görüşlerine müracaat edeceğimiz düşünürlerin söylediği bu anlama geliyor. Yani onlar daha ziyade, insana insanın eylemlerini, insanın hürriyetine e, yer açmak, belli bir anlamda mutlak kudret ve ilim sıfatı karşısında hiçbir faillik özelliği kalmayan ve bu, bu metafizik gerekçeden dolayı da belli bir anlamda determinizme, efendim cebriği görüşe meyleden kişileri karşısında insana bir yer açmak, onları fail olarak sorumlu tutabilmek açısından böyle bir tasavvura e, sahip olduklarını görüyoruz. Tabii metafizik olarak baktığımızda aslında güçlü bir çözüm önerisi gibi görünüyor, ama e, herkesi aynı şekilde hani bunun tatmin etmesini beklemekte öyle zannediyorum ki birazcık inserslik gibi görünüyor. Tabii her zaman ne yani bu Allah geleceği bilmez mi yani benim kimle evleneceğimi bilmiyor mu şeklinde e, ki sorulara her zaman e, kapı aralayabilecek bir e, çözüm gibi görünüyor. Yani ama İkbal'in söylediği şey meşhur, meşhur bir ifade var. Hani ilahi olan kendini sınırlar mı diye o diyor ki işte ilahi olan bilerek ve isteyerek, bilerek ve isteyerek bir hikmete binaen kendisini sınırlamıştır şeklinde bir ifadesi var. Bilerek ve isteyerek bir hikmete binaen insanı e, ahlaki bir varlık yapabilmek için bunu tercih etmiştir şeklinde bir. Yorumu var. Bunu sizlere, sizlerin takdirine bırakıyorum. Zor bir mesele. Bir kere daha ifade etmiş olayım. Güzel Sara Hanım. E, güzel bir soru. Şimdi tam da ona geçeceğiz. E, şöyle söyleyeyim. Yani iki balin Den anladığınız şey onun bilerek bu sınırlamayı tercih ettiği, bilerek bu sınırlamayı e, tercih ettiği gibi bir anlam çıkıyor bilerek. E, aksi takdirde, aksi durum söz konusu olduğunda efendim bir despot, bir tanrı tasavvuruna yol açtığını düşünüyor Muhammed İkbal. Yani hani, bir şöyle düşünelim, buradaki hızlıca bakalım. Yani diyelim ki blok halinde kapalı bir tarih. O zaman bir tiyatroya dönen bir tarih. Eskiden yazılmış efendim zaten belirlenmiş bir senaryoyu sadece icra eden bir e, durum ortaya çıkmış oluyor. Bu durumun ortaya çıkardığı yani bu öyle bir mesele ki iki tarafı e, da keskin bir bıçak gibi. Çünkü hem ilahi aşkın ilahi olanın aşkın zarar görmesin istemek hem de bir taraftan da beşere bir yer açmak... E, öyle bir zorlu beraberinde getiriyor. Şimdi bir taraftan ezan okundu ama dersi ortalama olarak 8'i çeyrek geçe bırakmayı düşünüyorum. 8'i çeyrek bile geçebilemediniz, 20 geçe. O takdirde tekrar bir ara vermeye de lüzum görmüyorum. Şimdiden söyleyeyim yani aranızda çok takva varsa hocam akşam namazı çok gecikmesin falan diyen var mı bilmiyorum ama ara vermeden bitirmeyi düşünüyorum bunu şimdiden de söylemiş olayım çünkü bir 20-25 dakika var Ara vermeye değmez gibi görünüyor şimdiden de hem sizinle de paylaşmış olayım hani itirazı olan arkadaşlar varsa artık ilitam için her zaman tekrar mümkün bir kere de bunu ifade etmiş olayım imam olan arkadaşlar varsa zaten onlar gitmek zorundalar peki şimdi tanrı ve zaman meselesi var yine bu da bir başka metafizik mesele şunu unutmayalım, e, bu Tanrı ve zaman meselesi, bir başka ifadeyle ezeliyet ve beliyet meselesi, yine ilahi olanın ilim sıfatı ile alakalı e, sorunları çözmek üzere ortaya atılmış konulardan birisi ve adı onun cüzü diyebiliriz, yani onu tamamlayan bir konu gibi. Çünkü ilim sıfatı ile alakalı konular, bir şekilde zamanla e, alakalı konularla birleşiyor. Yani e, ilahi olan Bizim gibi zaman, tüm problemin, buradaki bütün problemin esası şu. E, mutlak olan bir varlık, mükemmel olan bir varlık bizim gibi eksik olan varlıkları nasıl biliyor? Bu ikisi arasındaki ilişki nasıl? Bir başka ifadeyle zamansız olan bir varlık bizim gibi zamanlı olan varlıkları nasıl biliyor? Yani bizim zamanımızı mesela şimdiyi şimdi olarak nasıl biliyor? Haklı olarak diyeceksiniz ki yani hani, zamansız olarak biliyor i̇şte zamanı zamansız olarak biliyor falan dediğimizde ister istemez bu birtakım felsefi güçlüklere yol açıyor E ve bu felsefi güçlüklerin de çabucak herkes tarafından e, herhangi bir sorgulanmaksızın ve konuşulmaksızın kabul edilmesini beklemekte fazla bir iyimserliktir bunu bir kere daha ifade etmiş olayım e, hocam konuştuğumuzda ne oluyor diye de düşünmeyin bu metafizik meseleleri konuşmakta konuşulabilir olarak bunları görmek de önemlidir diye düşünüyorum. Yani bu derste sizinle başka bir derste paylaştım mı bilmiyorum ama paylaşmışsam da tekrar olursa kusura kalmayın. Ve adamın birisi e, rahatsızlanmış. Arkadaşına demiş ki ya ben demiş altımı ıslatıyorum. işte bundan da rahatsızım. Arkadaşı da demiş ki ya niye sen demiş bir belliye gitmiyorsun, ürolojiye gitmiyorsun? Hikaye bu. Adam yanlışlıkla bir Psikiyatriye gider, sonra tekrar bir daha karşılaşırlar. Adam der ki arkadaşı ne oldu şikayetlerin devam ediyor mu? Ya şikayetlerim devam ediyor ama önemsemiyorum der. Şimdi bu meselelerde de çok kalıcı, herkes için geçerli olabilecek çözümler metafizik anlamda yok gibi görünüyor. Yani bunu yok derken herkesi eş ölçüde, bunu ben de sadece bu meseleyle ilgili bir de delinder konusunda da ifade ettim. Ama bu meselenin böyle olmuş olması, yani metafizik bir karakterde olmuş olması, bizim mutlak kesinlikli herkes için geçerli matematiksel çözümlerimizin olmamış olması, ve bunlar üzerinde konuşmayacağımız anlamına da e, gelmez. Şimdi bu notlarla şöyle söyleyelim, burada bir iki tane şey var, kısaltma var. Bunları açarak devam edelim. BS Başlangıç ve sonun kısaltılması. Tz ise Tanrı ve Zaman'ın kısaltılması. Genellikle bunlar açılımı şöyledir. B Tanrı başlangıç ya da son olmaksızın vardır. Yani ezeliyet ve ebediyet ebedi bir halde vardır bir başka ifadeyle. Tz de Tanrı zamanda bulunmaz ve onunla devam ede gelmez şeklindeki bir e, anlama geliyor. Bu kısaltmaları açmış olalım. Genelde Tanrı ve Zaman söz konusu olduğunda klasik önce klasik bakış açısına bakalım. Klasik bakış açısı tam da bizim düşündüğümüz gibi buradaki arkadaşların da ifade ettiği üzere yani nedir? E, tanrı ezelidir, ebedidir. Bu şu demektir, Tanrı zamanın dışındadır. Tanrı zamansızdır. Çünkü zaman kavramının en bir ifade ettiği şey değişimdir. Zamanla birlikte olmak, değişmek e, ve yine hatırlayacaksınız hareket meselesini işlerken de ifade ettiğimiz üzere e, hareket ve zaman birlikteliği söz konusu hareket zamanın e, zaman hareketin belli bir anlamda sayısal bir ifadesiydi Tanrı bunlarla doğrudan ilişkili değildir şimdi bu metafizik olarak birçok sorunu çözüyor yani metafizik olarak çözüyor derken şunu kastediyorum ilahi olan ilahi olanın aşkınlığı ve mutlaklığı söz konusu olduğunda e, bütün sorunları çözüyor makul bir seçenek gibi görünüyor ama az önceki ilim sıfatı söz konusu olduğunda yani beşere tealluk eden bizim cihetimizden başka sorunlar bu defa ortaya çıkmış oluyor. Yani bir defa biz zamanlı varlıklarız yani bu zamanlı varlıklarla olan ilişkisi nasıl kurulacak? Yani zamanlı varlıkları bir başka ifadeyle değişen dönüşümlü varlıklar nasıl bilinmekte diye baktığımızda e, burada bir takım meseleler ortaya çıkıyor. Klasik perspektif Tanrı ve zaman anlayışını böyle e, kabul etmişler. Bunu kabul ettiğimizde önce isterseniz klasik bakış açısı üzerinde azıcık daha duralım. Ondan sonra diğer bakış açısınınına geçmiş olalım. Şimdi şöyle bakalım. Zamansız bir eğer Tanrı zamansız demek şu demektir. Mesela hatırlamaz, unutmaz, pişmanlık duymaz, alınmaz, herhangi bir şeyin eksikliğini hissetmez, geçmiş yoktur. Yani hatırlamada olmaz. Unutmada söz konusu değildir. Bekleme, umut, ön bilgi, öngörü kasıt olmaz. Ee, gelecek de olmaz tabiatıyla. Ee, ve ancak beklenti sahibi olanlar için olabilir. Herhangi bir şeye başlangıç yapmaz. Çünkü başlangıç yine zamansal bir şeydir. Efendim devam da söz konusu değildir. Zamansız bir tane değişmiyorsa ilk baştan gibi olmuşsa sonrasında bazı kusurların hususiyetinin miladinin en iki zamanda da var olması gerekir. Bu durumda zamansız bir tanrı öğrenmez de. Yani sonradan da bilmez. yapıp etmelerinde planlarında değişmez. Onun e, her şey olmaktadır. Yani belli bir anlamda şunu söylemek isterim. Zamansızlık söz konusu olduğunda bir meselenin sorun olan tarafı bizimle alakalı olan taraftır. Mesela tövbe hadisesini düşünelim. Mesela dua hadisesini düşünelim. Tövbe ettiğimizde Tanrı bağışladığında mesela eski bilgisi değişmiş olur mu gibi yani dua söz konusu olduğunda, diyelim ki dualarımız kabul olduğunda, dualarımızla ilahi olanın bizim yakarma anımızda, o yakarışlarımıza verdiği cevap acaba onda bir değişikliğe sebebiyet verir mi? Yani metafizik anlamda zamansız bir Tanrı birçok sorunu çözüyor gibi görünse bile, bu defa bütün bu sorunların çözümü e, tamamen donuklaştırılmış bir şeye dönüşüyor yani. Böyle bir tamamen donmuş. Bu onun donması ile belli bir anlamda bizim e, hayatımızın da bir başka ifadeyle yapıp etmelerimizin de ahlaki özne olarak insanın da e, donmasını beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Yani bu alakayı nasıl korumak lazım? Bu temel endişeden dolayı. Bu temel sorundan dolayı bazı düşünürler Tanrı'yı zamanın içerisine çekmek istemişler. Bunun da bir takım bedelleri var. Bunları da konuşalım. Bir pozisyon olarak bunları söyleyeceğim size. Hangisi daha doğru, hangisi size daha makul geliyor meselesini size bırakıyorum. Bazıları şöyle düşünüyorlar. Tanrı zamanı yaratana kadar, bir başka ifadeyle evreni yaratana kadar zamansızlığı. Zamanı yaratmasıyla birlikte o zamanda ona ilişmiş oldu. Yani onunla birlikte, zamanla birliktedir diye düşünenler var. Bunun yanında bir de zamanı bu şekilde belli bir, hani paradoksal konuşacağım ama, zamanın zamanla başladığını değil de, zamanın da belli bir anlamda geriye doğru gittiğini düşünenler var. Bakın şimdi, zamansız bir tamır tasavvuru, bunun ee, nasıl bir mesele ortaya çıkardığını şöyle örnekler üzerinden konuşalım. Mesela diyelim ki Tanrı'nın yaşayan olduğunu söylüyoruz. Mesela hay olduğunu ifade ediyoruz, diri olduğunu ifade ediyoruz. Oysa mesela yaşıyor olmak bir şekilde değişimi içeriyor. Yani hani, Çünkü yaşam kavramı, yaşama kavramı sanki... Zamanla birlikte anlamlı gibi görünüyor. Zaman olmadığında zamansız yaşamak ifadesinin en azından teolojik olarak bir takım sorunları ifade ediyor gibi görünüyor. En azından bazıları için sadece zamanda olan varlıklar değişebilir. Tanrı zamandadır diyenler. İşte yaşayan hayat yine olaylardır. Olayların zamanda gerçekleşmesi gerekir. Yine zamandadır diyen düşünenler. Zamanla birlikteki şeyli zamandaki şeylerle birlikte bulunmaktadır. Yani Mesela buradaki en önemli meselelerden birisi bir basit bir argüman gibi görünüyor ama e, aslında incelikli olarak düşünüldüğünü güçlü bir argüman diyelim ki e, vahiy geldiğinde önce İbrahim'i e değil, Musa'ya değil, de Hazreti İbrahim'e vahiy geliyor. Şimdi bu ancak zamansal olarak mümkündür bir öncelikle soruluk. Çünkü zamanı kaldırdığınızda şimdi zamanı kaldırmak demek şu anlama geliyor yani tarih. Ee, Domuk, yani bir oluş da yok adeta e, bir sinema şeridi bütünüyle karşımızda açılmış hareket yok olaylar var e, bu takdirde yani hani bütün o sistemi karşıda blok halde gören bir tasavvur ortaya çıkmış olur ama e, vahye baktığımızda bir zaman içerisinde bir öncelik ve sonralık var niye önce Musa'ya Değildi Hazreti İbrahim'e, sonra Hz. Peygamber'e. E, ancak zamanla birlikte, zaman içerisinde bu öncelik ve sonralık durumunun mümkün olduğunu bir başka ifadeyle zamanın ilahi olana iliştiğini söyleyenler var. Mesela buradaki bir başka şeylerden birisi de şimdi kavramı var mı? Yani Biz mesela bir şimdi kavramı var. Bu şimdiyi şimdi nasıl bilinmekte? Yani an, şu an nasıl bilinmekte? Ancak şimdi de olan, mesela şimdi de olursanız o şimdinin, e, şimdi olarak bilmek mümkün. Bütünüyle zamansızlık e, burada sorunlu gibi görünüyor. Bazı düşünürlere göre bir kere daha söyleyeyim. Tanrı her şeyi biliyorsa bizim gelecekte olarak beşeri fiillerimizi de bilir. Bu dersin başından beri söylediğimiz bir dizi e, sorunu da beraberinde getiriyor. Evet, e, mesela Tanrı zamansal şeylerle karşılık etkileşim halindedir. Dua kavramı bizi işitir, cevap verir. Önce işitiyor soru cevap veriyorsa, önce işitip soru cevaplamaktadır. Dolayısıyla yine e, Tanrı zamandadır şeklinde bir kavrayış söz konusu. Toparlayarak söylersem, e, bir kere daha ifade edeyim, bu akşamki. Hem daha az önceki dersi dinleyen arkadaşlar için de söyleyeyim, epeyce bir peş peşe düşünce tarihinin, İslam düşüncesinin en baba, en derinlikli konularını bu kadar sıkışık bir zaman aralığı içerisinde etüt etmek, üstesinden gelmek zor. Ee, kabul, yani bunu da bir kere daha söyleyeyim. Yani hani bu işin epeydir, uzun bir zamandır anlamaya çalışan, bir şekilde bunları anlatmaya çalışan birisi olarak söyleyeyim. Zor konular. Kolay değil. Hangi tarafa geçerseniz geçin, bir takım açmazlar kendi içerisinde barınıyor. O sebeple belki kurtuluş olarak, geçen derste ifade ettiğim teşbih ve tenzihten seni sürekli olarak muhafaza etmek ve bir takım sorunların üstesinden daha kolayca gelmeye bize yardımcı olabilir. Burada birkaç ayet-i kerime işaret edeceğim. Bunlardan birisi, şu üç tane ayet-i kerime var. Bunlar yine Tanrı ve Zaman ilişkisini konuşmak açısından önem taşıyan ayet-i kerimeler. Özellikle e, Rahman suresinde yer alan ayet-i kerime ki ona birazdan e, ayrıca Muhammed-i İkbal bağlamında da işaret edeceğim. Yani yerde ve göklerde olan herkes ondan ister ve o her an bir işlidir şeklindeki külle yevmin her an, her durumda. O bir iştedir, o bir haldedir diyen bir başka ifadeyle e, her an yaratılma halinde olduğunu, yine zamanla birlikte olabileceğini ifade eden mütefekkirler var buradan harekette. Özellikle bu konularda daha çağdaş ve cesur yorum yapan Muhammed İkbal'i anmak isterim. Yine Hadid suresinde yer alan 3. E, ayet-i kerime, e, özellikle birçok Sufi'nin de elinde e, kullanılan ayet-i kerimelerden birisi. Yani o ilktir, sondur, zahirdir, batındır şeklindeki ayet bakarsanız eş zamanlı olarak yani hem gizli olan hem görünen olan hem başta olan hem sonda olan. E, bu birazcık da nasıl yorumlamak bize bağlı bunu hem zamansızlık olarak düşünmek mümkün. Yine bir açıdan da zamanın içinde olan bir varlık olarak da düşünmek mümkün gibi görünüyor. Efendim bu, bu mevzular böyle. Bu mevzulara dair şimdi sizi götüreceğim. Ee, mesele bu mevzulara dair düşüncelerimizin bizi nasıl farklı tanrı tasavvurlarına götürdüğünü, düşünce tarihi içerisindeki ayrışmaların da nasıl bunların rol oynadığını hakkında birkaç şey söyleyeceğim size. Ee, Konumuz yine Tanrı alem münasebeti, bunu unutmayın. Mutlak olanla alemin e, ilişkisini kurmak, bir başka ifadeyle mutlak olanla mukayyet olanın, zamansız olanla zamanlı olanın, değişmeyenle değişenin e, münasebetini kurmak, sağlıklı bir dengede kurmak ve hatta bunların birine fazla vurgu yapmak bizi farklı Tanrı tasavvurlarına götürür. Ayrıca şunu da söylemek isterim, bugünkü güncel anlamda Müslümanların, asli sorunlarından birisi de yine bu temel konuyla alakalıdır. Yani Kur'an ve hayat münasebeti ilahi olanlar, yani sabit ve değişken meselesi, değişen ve değişmeyen meselesi uzun zamanlar Müslümanların temel konularından birisidir. Yani bu hep aynı yere varıyor. Bu dengeyi nasıl kuracağız şeklindeki bir mesele. Bakın burada şöyle düşünelim. ilahi olanı Şöyle tasavvur etmek mümkün, ezeli olan ezeli ve kendini biliyor varlık, ilim sıfatına sahip ama kendisini biliyor. Bir başka ifadeyle kendi dışındaki varlıklarla pek alakadar değil. Yani onları yaratmış olabilir ama onlarla e, herhangi bir ilişkisi yok. Böyle düşünürsek bu genelde felsefecilerin Aristo'ya da atfedilen bir tanrı tasavvuru, İslam düşüncesinde genellikle muattıla olarak, Tanımlanan bir tanrı tasavvurdur. Niye muattıladır? Tanrının sıfatlarını atıl bıraktıkları için. Yani alemle herhangi bir bağlantısı yok. İlahi olan var ama var. ezeliği de kendini biliyor. Aşkın. Kendi dışındaki varlıklarla alakalı değil. Ee, tanrı ve alem münasebetini kurmak da, koparmak da, ikisini birlikte düşünmek de her zaman bir takım metafizik problemlere çözüm olarak düşünülmüş şeylerdir. Burada felsefecilerin düşündüğü tanrı tasavvuru soğuk, uzak, altın bir tanrı gibi görünüyorsa da e, az önceki sözünü ettiğimiz birçok problemi çözmek için belli bir anlamda e, düşünülmüş bir tasavvur. Yine bizim klasik e, tasavvurumuz teist dinlerin klasik tasavvuru, ilahi dinlerin ilah tasavvuru ezelidir, şuurludur ve alemi de bilir. Yani... E, alemi de bilir. Hem kendisi alemin dışındadır, şuurludur. E, peki, bu alemi bilme meselesi şu şekilde ayrışacak. E, biz buna teist diyeceğiz. Birazdan yeri geldiğinde bu teizm ve deizm meselesini birazcık daha açacağım. Ezeli, şuurlu, alemi biliyor ama onu ihtiva ediyor. Yani, e, alemin kendisi Bizim Panteizm dediğimiz e, mesele bu. Yani Panteizm, birazdan uzun uzun konuşacağım bunun üzerinde. Panteizm dediğimizde alem tanrıdır diyorsa, ezeli, şuurlu ama alemi bilen bir varlık. Yine sadece ezeli varlık fikri üzerine kurulu olan bir tanrı tasavvuru var. Ezeli, mutlak, her şey ondan sudur eder. E, ve o kendisinden sudur edenlerini bilir ne ihtiva eder. Bu yine buradaki... E, tanrı tasavuruna bir numaradaki Tanrı tasavuruna benzeyen bir e, Tanrı tasavvuru. Evet. E, şöyle söyleyelim. Burada üç tane Tanrı tasavvuru var. Dört tane var aslında. Bunları birazcık açalım. Şimdi bunlar bütün düşünce tarihi içerisinde damgasını vurmuş. Şunu biz e, deist bir Tanrı tasavvuru diyeceğim. Birazdan açacağım. Bu teizmin tanrısı değilim. Ee, burada da panteizm var. Bu da ikiye ayrılacak. Panteizm ve pananteizm gibi. Gelin birlikte bunu detaylı bir şekilde anlamaya çalışalım. Şöyle, şöyle Buradaki deizme gelmeden önce şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, kuranlaşılsın diye söylüyorum sadece. Yaptığım basitleştirmeden dolayı kusura kalmayın. Yani diyelim ki bir tarafta tanrı ve e, alem münasebeti varsa... E, diyeceksiniz ki alem başkadır, Tanrı başka bir hakikattir dersiniz. Yahut da alemle Tanrı aynıdır dersiniz. Yahut da bu ikisi arasında daha dinamik bir ilişki kurarsınız. Yani bu şey, bunlardan, bu yollardan her birisinin İslam düşüncesi içerisinde bir adı var, karşılığı var. Beyizm dediğimizde biz bu D harfi ile kullanılanla T harfinde kullanılanı ayırıyoruz. Eskiden aynı anlamda kullanılmışlar ama zamanla, düşünce tarihi içerisinde farklı vurgularla kullanıldıklarını görüyoruz. Teizm ve deizm eskiden aynıymış bu kadarını söyleyeyim ama zamanla deizm kelimesi özel bir anlam kazanmış. Genellikle biz deizmde tanrı ve alem ilişkisini koparan, yani e, buradaki ifadeyle söylersem tanrı aşkın, aleme aşkın, alemin ötesinde, alemle herhangi bir ilişkisi olmayan, alemle herhangi bir ilişkisi yoksa vahiy de göndermeyen, efendim, nübüvvet de göndermeyen, peygamber de göndermeyen, dolayısıyla mucize de yapmayan efendim gibi bir tanrı tasavvuru var. Niye böyle bir tanrı tasavvuru çıkmış diye sorarsanız, özellikle bilim adamlarının, felsefecilerin bu türde bir tanrı tasavvuruna daha yakın düşündüklerini görüyoruz. Bunun temel nedenlerinden birisi şu ana kadar anlattığımız birtakım metafizik sorunların üstesinden gelmek için tercih edilmiş. Yani tanrı alemi ne yapmış? Bir makine gibi kurmuş diyelim ve kendi işine bırakmış. Alem kendi başına işliyor. Yani dolayısıyla alem kendi başına işliyorsa siz burada rahatça bilim de yapabilirsiniz efendim. Onu tanıyabilirsiniz de. Eve ve yine vahiy göndermiyorsa, mucize de bulunmuyorsa e, ve bunların ortaya çıkardığı birçok metafizik problemi şey yaparsınız, parantezi almış olursunuz. Deizm özellikle aydınlanma dönemi e, düşünürlerinin tercih ettiği bir tasavvur, e, Hristiyan felsefesi söz konusu olduğunda bir kere daha vurgulayayım. E, Hristiyanlıkta aydınlanma, gerek aydınlanma olsun, e, gerekse bilim tasavvuru olsun, dine rağmen ortaya çıktığı için... E, bu anlamda bilim adamları kendilerine yer açmış oluyorlar. Yani çünkü mucizeler olduğunda, vahiy olduğunda, bu sefer evren kurallı olmaktan, efendim bir mantığı ve keşfedilebilir olmaktan çıkmış oluyor. İstediği zaman kuralları değiştirebilen, istediği zaman müdahale edilebilen bir Tanrı tasavvuruna sebebiyet verdiği için, özellikle Hristiyanlık söz konusu olduğunda, pardon diyelim. Kolay değil yani ekran karşısında böyle tek tip bir şekilde oturmak arkadaşlar. Siz nasıl oturuyorsunuz bilmiyorum ama e, epeyce bir yorucu oluyor onu da söylemek isterim. Şimdi kuşkusuz burada birazcık deizmin e, eksikliklerine de değinelim. Yani hani tatmin edici bir tanrı tasavvuru diye baktığımızda tatmin edici değil. En temel nedeni şu yani elini kolunu bağlamış belli bir anlamda emekliye ayrılmış bir tanrı tasavvuruna sebebiyet veriyor, alemle hiç ilgili olmayan, dua ettiğimizde belli bir anlamda duamızı bulmayan efendim bir tanrı tasavvuru ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir tanrı tasavvuru yine olağan inananlar açısından pek şey görünmüyor, yani tercih edilebilir gibi görünmüyor. Çünkü sadece böyle bir entelektüelist sınırlı sayıda insanın ilah tasavurunu tatmin eden bir karakterde görünüyor da yeterli değil. Yani çok güçlü bir tanrı tasavvuru değil. Ee, onu ifade etmiş olalım. İkincisi bir taraftan da bu kadar kolu bir tanrı tasavvuru ateizme de belli bir anlamda yol arayabilecek bir karakterdi. Çünkü böyle bir tanrı var mı yok mu yani hani o bile e, havada kalan bir e, soru gibi görünüyor. Bu itibarla baktığımızda deizmin tanrı tasavvurusu, tasavvuru sıkıntılı gibi. Ee, eğer şunu unutmayalım, çok aşkınlığa vurgu yaptığımızda teizmin e, temel problemi o. Çok aşkın, bütünüyle başka, alemden öte. Önceki derse referansı da söylüyorum, belki belli bir anlamda e, tenzih kavramına çok yakın gibi görünüyor. Bunun karşısında yer alan, belli bir anlamda karşıtı da olan panteizm var. Pan, burada tüm demektir, bir de teizm var, tüm tanrıcılık falan diyorlar bazen modern Türkçede Panteiz'in her şey tanrıdır diyen yani her şey tanrı ise alem tanrıdır diyen, alem tanrı ise alemin ötesi, alemin üstü yok. Alemin kendisi tanrı. Bir başka ifadeyle bütünüyle içkin, içeride olan, dışarısının olmadığı bir tanrı tasavvuru var. Bu defa alem eee tanrının kendi sahne gelmiş oluyor. Bu da düşünce tarihi içerisinde e, özellikle hem Hristiyanlık'ta hem de Yahudilik'te karşılığını bulan bir tanrı tasavvuru. Hristiyanlık'ta Yahudilik'te özür dilerim Spinoza önde gelen bir isim. Ee, İslam düşüncesi içerisinde Panteist tasavvura yakın duran düşünürler var ama Vahdet-i Vücut ekolü var. O Vahdet-i Vücut Ekolu'nun birazdan söyleyeceğim bütünüyle bir Panteist olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Çünkü onları ayrıştıran farklı cihetler var. Bazı ekoller panteist olarak düşünülebilir bazı ekoller ama bütün ekolleri panteist olarak düşünmek yanıltıcı olur. Temel gerekçesini de birazdan söyleyeceğim size. Şimdi panteizminde kendine göre bir takım sorunları var. Birincisi yani deizmin bir karşıtı gibi görünüyor. Aşkınlık yok. Ve aşkınlık olmadığı takdirde de bu defa bir Başka bir sorun ortaya çıkmış oluyor. Yani o sorun şu, e, yani e, bu sefer Tanrı her şeydedir, her şeydir dediğimizde varlık mertebeleri arasında efendim fark kalmış oluyor. Taşla insan aynı olmuş oluyor. Bu defa benlik kavramı sorunlu oluyor. Ben diye bir şey olmuyor. Tabiatıyla Tanrı da onun da zatı olmamış oluyor. Bir başka ifadeyle dua kavramı da uluhiyet kavramı da bundan zarar görmüş oluyor. Yani kimi dua edeceğiz? Hangi adla? İbadetciyes şeklinde bir başka e, sorun ortaya çıkmış oldu. Yani ibadetin anlamı e, sorunlu gibi görünüyor. Bir başka sorun, e, Panteist Tanrı tasavvuru içerisinde kötülük problemi diye bir problem yok. Dolayısıyla ahlak da belli bir anlamda bundan zarar görüyor gibi görünüyor. Çünkü e, alemin kendisi Tanrı ise tabiatıyla e, orada bir kötülük de yoktur. En azından Tanrı'nın bizatihi iyi olması itibariyle. Bazı düşünürler, düşünce tarihi içerisinde panteist tasavvura sahip olanları ateizmle de itham ettiklerini görüyoruz. Yani mesela Hegel bunlardan birisidir. Bizde de Yemin Arabi Hazretlerinin ekber olması ile ekfer olması arasındaki alakayı pekala e, düşünebilirsiniz. O itibarla da yani hani e, kuşkusuz size daha iyi geliyor olabilir ama... E, Kendine göre felsefi açıdan sorunları var gibi görünüyor. Bir son tanrı tasavvuru da bu akşamki dersimizin son kısmı, onu da ifade etmiş olayım. Panteizm dediğimiz, bu biraz daha modern dönemde ortaya çıkan bir kavram. Niye bu kavramlar ortaya çıkıyor? Farklı durumları, farklı tasavvurları ayrıştırmak ve ifade etmek için. Panteizmden farkı şurada bir en var. Bu en birçok işe yarıyor gibi görünüyor. Şöyle düşünelim. Pan her şey Tanrı, Pan en ise her şey Tanrı'dadır. Yani her şey Pan teizm Tanrı en de burada Tanrı'dadır. Yani her şey Tanrı'dadır. Her şey Tanrı'dır değil de her şey Tanrı'dadır şeklindeki bir fikri ifade ediyor. Bir başka ifadeyle çift kutuplu ruhiyet anlayışı. Bu nasıl mümkün oluyor diye sorarsanız. Daha ziyade hem panteizmin açtığı felsefi sorunlar hem de deizmin yolaştığı felsefi sorunların üstesinden gelmek için hem aşkın olan hem içkin olan, bir cihetiyle aşkın olan, bir başka cihetiyle de içkin olan, bir cihetiyle zahir olan, bir cihetiyle batın olan, bir cihetiyle başta olan, bir cihetiyle sonda olan, bir başka ifadeyle hem aşkın hem de bizde olan alakasını, alemle olan alakasını aktif bir şekilde kurmak, düşüncesiyle böyle bir tasavvur geliştirilmiş gibi görünüyor. Az önceki işaret ettiğim noktaya burada bir daha gelmiş olayım. Bizde Sufilerin çoğunluğu Panteist değil de Panenteist gibi görünüyorlar. Çünkü Sufiler her ne kadar e, vücudun, varlığın birliğini ifade etmişlerse de asla aşkınlık, efendim ilahi olanın müteal olma cihetinden de tariz vermemişler. O nedenle salt içkin sadece efendim alemde kalan bir tanrı tasavvuru Sufiler önemli bir kısmında yok gibi görünüyor. Bu pamentizm daha cazip görünüyor. Mesela özellikle Muhammed İkbal gibi son dönem mütefekkirler tarafından tercih edilen bir tarafı var. Çünkü e, yani birçok problemi birazcık eklektik bir yapıyla farklı cihetleri bir araya getirmek suretiyle çözmeye çalışıyor. Yani tek yanına uluhiyet fikrinin, ister aşkınlığa dayansın, isterse içkinliğe dayansın, tek yanlı uluhiyet fikrinin ortaya çıkardığı bir takım açmazların üstesinden gelmek için böyle bir yol tercih edilmiş gibi görünüyor. Özellikle Muhammed İkbal söz konusu olduğunda, Az önce okuduğum ayet-i kerimeyi tam da böyle bir paranteistik bir bağlamda yorumladığını görüyoruz. Yani her an yeni bir iştedir demek, her an yaratma halinde. Ama aynı zamanda hem kendi mükemmeliyetini, zamansızlığını koruyan, hem de her an değişen bir tanrı tasavvurunu Muhammed İkbal böyle bir anlamda yorumlamış gibi görünüyor. Ama unutmayın, bütün metafizikler belli bir anlamda, hep insani kurgular, insani tasavvurlar tabiatıyla ilahi olanı anlamak, bütünüyle tüketmek, bütünüyle onu bütün yönleriyle kavramak mümkün değil. Takdir ederseniz ki bir cihetten baktığımızda bir şekilde bir başka ciheti ihmal etmiş oluyoruz. Bütün cihetleri de toparlamak istediğimizde de bu defa bir takım, yine bir takım açmazlar bizi bekliyor. Görünüyor. Özellikle bu panentistik Tanrı tasavvuru için söyleyeyim, Whitehead gibi efendim, Hartshorne gibi daha önceki derslerde burada andığım, bunlar geçen yüzyılda yaşamış e, mütefekkirler, panentistik teolojiyi, panentistik Tanrı tasavvuru'nu savunan e, düşünürler, yani Tanrı söz konusu olduğunda mesela diyelim ki hem soyut hem somut mesela. Hem değişen hem değişmeyen, hem etkilenen hem etkilenmeyen ciyetleri var. Bu niye tercih ediliyor diye bunu da açarak dersi tamamlamış olayım. Tanrı alem ilişkisini daha dinamik bir şekilde kurmak. Onu hem mükemmel düşünmek hem de bir taraftan da e, alemde. Buradaki bütün mesele bu alem içerisinde yer alan insan ve insanın konumuyla alakalı meseleler. Yani nasıl olacak da insanı aktif, ahlaki bir özne haline getireceğiz sorumlu yapacağız. Alemdeki değişimlerin hem etkisi onu hem o değişimlerin başlatıcısı hem dönüştüren efendim. bir taraftan alemdeki kötülüğü ortadan kaldırmak için çabalayan gayret halinde insanı bu gayrete nasıl getireceğiz? Bütün bunların olabilmesi için insana faaliyet vermek lazım. Ve bir taraftan da yani bunun da ilahi olanın bilgisine zarar vermemesi lazım. Bunların içerisinde yani mutlaka yorumlamak lazım. Ee, bu özellikle çift kutuplu ruhiyet anlayışı daha e, şey gibi görünüyor, daha makul gibi görünüyor, geliştirilmesi lazım. İslam düşüncesi içerisinde bazı başka ekollerde belli bir anlamda panenteistik olarak da düşünülebilir gibi görünüyor çeşitli yani üzerinde konuşulan canlı bir sahne gibi görünüyor. Birçok metafizik problemin üstesinden gelerek gelebilecek bir tabiatı var. Ama e, takdir ederseniz ki beşeri çabalarla oluşturulmuş bir tanrı tasavvurun e, nihayetinde mutlaka her zaman hepsinde kusurlar var, eksiklikler var. E, bu bir kere en azından e, bu derste en azından sıfatlar meselesini bir taraftan da nihayete erdirdik için e, bunu da söylemek isterim. İlahi olana olan dair bilgilerimiz her zaman bir eksiklik taşıyacaktır, her zaman bir eksiklik olacaktır. Bu kesinlikle bir agnostisizm, bilinemezcilik değildir. Aksine ilahi olanın aşkınlığını hissetmekten kaynaklanmaktadır. Yani oradaki yani eksiklik bizimle alakalı, beşerle alakalı, kavrayışle alakalı. Varlığını bilebiliyoruz, hissediyoruz, farkındayız. Ama o varlığın mahiyetini ve hakikatini tam anlamıyla e, bilmekte zorlanıyoruz. Bununla alakalı bir şey size anekdot anlatmak isterim. Ee, Mevlana'nın e, beytinde 18'lik beytinde cüz, ma, hize, a cüzmahize abeş sihirşot diye o meşhur ilk 18'lik beytin bir parçasıdır. Pişnem inni için hikayet mikonet diye başlayan orada diyor ki herki herkes cüzmahi balıklar hariç ze pa5 kendi e, yediğinden efendim e, şeyinden doydu siir şu doydu doygunluk hissine kavuştu. Peki balıklarda niye bu doyma söz konusu değil? Burada deniliyor ki e, özellikle İsmail Hakkı Bursevinin yazdığı bir şerhte burada siir üslûküne bir nihayet olmadığını işaret vardır diyor. Bu şu demektir? Yani insan için, beşer için ilahi olanı tüketmek, ilahi olanı kavradım, bitirdim demek mümkün değil. Her an, herden onu, onun başka bir cihetini, farklı bir yönünü, farklı bir tecellisini anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Tabiatıyla buna nihayet yok. Buna nihayet olsa, Tanrı'nın kendisi olsak ancak bu mümkün olabilirdi. Tabiatıyla bu tasavvurların farklılaşmasını. Tevhide zarar vermediği sürece, ilahi olanın ilmine zarar vermediği sürece belli bir yerde de daha rahat ve belli bir e, toleransla e, karşılamak durumu da söz konusu diye düşünüyorum. Efendim e, bu akşam e, benden bu kadar. Katkılarınız varsa alayım yoksa bu akşamki dersimizi e, burada tamamlamış olalım. Ders anlatmanın kendisi zor değil fakat daha ziyade ekran hep tek tip bir şekilde kalmak, ekran başında olmak birazcık zorlayıcı oluyor zaman zaman. Yoksa dersin kendisi değil. Peki katkılarınız varsa da alabilirim. Yoksa e, sınavınızda başarılar diliyorum Zannedersem haftaya ders olmayacak sınav haftası. Şu ana kadar öyleydi. bizeden ilk 7 ilk ünit sorumlusunuz. Şimdiden de söyleyeyim. Finalin. Finalde de arkadaşlar %70'lik oranda final sonrası %30'luk oranda da finalden öncesinden de soracağım. Önceki yıllarda yapmadım ama bu yıl onu da yapacağım. Şimdiden söylemiş olayım. Yani %30 oranında da yine final öncesinden de soracağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. %30-35'lik bir miktarda. Peki başka vesilelerle görüşürüz diye düşünüyorum. Peki iyi akşamlar arkadaşlar.